Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi. Diyor ki, denizde bir musulmanı gömmek, yani denize atmak e, nedir yeri İslamiyet'te? Yani Müslüman asas kabirde gömülür. Ama denizde nasıl olur? Bunu soruyor. Evet. Öyle bir ee, müşkület insanın başına bugünlerde az gelir ama yine gelebilir bunun hükmü var alimlerimiz bu konuda konuşmuşlar önceden bütün Müslümanlar icmaen eskide ve geçmişte ve bütün muahetler dünya yeryüzü yaratılanlı Hz Ademden bu yana kadar insan oğlu öldükten sonra yer kazılır gömülür onun üzerine toprak atılır. Bu nedir? Bunun da adı kabirdir. Allah Subhanahu Teala ayeti kerimde dediği gibi, "Minha <gülüyor> halaknakum. <gülüyor> yerden yarattık sizi ve <gülüyor> fiha Bir de <yere> göndeririz sizi. Ve minha nukhrijukum taratan Bir de o yerden çıkardırız sizi." Fe, o yerden çıkardırız sizi sözü ne geliyor? Allah Subhanahu ve teala yerden bizi çıkartır kıyamet gününde. Bir kemik var. E, belin e, en sonunda e, bel kemiğinin en sonunda pirinç tanesi gibi onu yer yemez. Oradan oğlu bir de kıyamet gününde çıkar. Ondan dolayı İslamiyet'te bütün peygamberlerin sünneti insanoğlu e, yerde gömülür. Başka Dinleri tehrif eden yen yani ateistler, yen yani dinsizler, yen yani vesaire bir ümmetler, milletler yer üzerinde duyuyoruz. İnsanları boğa e, sandıka koyup yerin üzerinde bir depoya koyuyorlar, yen yani bir odaya koyuyorlar, yen yani ölülerini yakıyorlar, yen yani her ne sayra meselelerden ölülerini yen yani, e, bazı e, kavimlerde var. Atıllar denize demir bağlıyorlar Cidır denizin dibine vesaire bu türlü şeyler fıtrata ve Allah'ın yer üzerinde sünnetine nedir bu muhalefettir. Çünkü Allah'ın sünneti iktiza etmiş. istenilmiş ne olsun? Adem oğlu Adem oğlu e, yer altında gömülsün. Bu da nereden oldu? Kabil Habili öldürürken ne yapsın bilmedi, şaştı, günlerce şaştı, bir rivayetle aylarca şaştı, ne yapsın kardeşinin cüssesini, cenazesini, bilmedi. Ondan sonra Allah bir karga gönderdi, o karga, çıkarga kavga yaptı, biri öldü, o bir, içinde, o bir karga da gömdi. Alimler diyorlar ki hiçbir kuşta yoktur ölüsünü gömsün, sadece kargada var. Onun için Allah-u Teala da kargayı gönderdi. Bu da Allahu Subhane Taala ayette geçtiği gibi feba'atha Allahu guranı fi'l ard Kala ya an nedir? Adem oğlu kardeşini öldürünce karga geldi ona yol gösterdi. O günden bugüne insan oğlunun e, yer altında bütün peygamberlerin yolunda kabirde gömülecektir. Kabirde gömülmek sünnettir bütün peygamberlerin bir güne kadar da de devam ediyor. Bizim peygambere bir güne kadar, ahirete kadar da de devam eder. Kabir'e göndermek e, e, hedef nedir? O Allah Subhanehu Teala insanı mukarram yarattı. Yani ikram olunmuş yani cenazesi, mümin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Müslüman diriçen e, azizdir, ölürken de azizdir, mukarramdır. Ne demektir bu? Yani ihanet olmaz. Onun için insan öldü, bak kefene yakanınır, temizlenir, perfümlenir, koklanır. Ondan sonra kefene sarılır, avretini bile yakayan görmemesi lazım. Ondan sonra yerin altına ne olur? Top, e, yerin altında gömülür. Kabrinde adabı var. Kabrinde adabı var. Üslubu var. Nasıl kazacaksın? Derin kazacaksın. Hatta kurt, e, hayvan, yırtıcı hayvanları kaz, kazıp o cüsreye, cenazeye ulaşıp yemesin onu. Bunu da yende yani sel gelip zamanla götürmesin onu. Bunlar hepsi asılları, usulları sabittir. E, şeyde de e, şeriatta da ölünü gömmek e, bu bir sünnettir, e, ferzdir, kifaya. Ferzi kifaya nedir? Bir insanlar kalksa bir insanların üzerinden düşer. Çöyledir. Her ölü elhamdülillah mükerrem muazzez yakanır. Ondan sonra Müslümanların kabrine gömülür. Bu da nedir? Yani bir bir, bir grup Müslüman yapsa bir şey o bir grup üzerinden vacip kakar. Bir de Allah subhane teala diyor elem nec'alil arda kifaten ahyâen ve amwata. İşte bu da nedir? Alimler diyorlar e, delildir. E, şeye bir de bir ayet diğer var. Thumma ematehu ama, fa akbara. İnsan oğlunu öldürdü bir de akbara. Kabir koydu. Onun için e, kısacası yer altında gömülecektir. Kabir mukarram kefenlenecektir, yakanacaktır marasimle namazı kılınacaktır, ondan sonra gömülecektir. Bu insan oğlu şeriatta durumu budur. Ama denize atmak hiçbir şekilde suratta caiz değil. Çünkü denize atmak insanı e, insanın e, ins Allah'ın sünnetine ve insaniyete ve fıtrata, insanın fıtratına aykırıdır. E, denizdeki, kabirdeki olduğu şartlar denizde bulunmuyor. Sadece alimler demişler ki zaruratte bu olur. Nasıl olur? Mesela bir yolculuktasınız aylarca denizde kara göremiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bir tane de vefat etti. Bekleyebildiniz. Bekleyebildiniz. Bekleyeceksiniz. Hatta bir kareye ulaşmaya. en yakın kare, Adı olur ne olursa ondan sonra marasimden gömülecektir. Ama bekle, bekleyemiyorsunuz. Cüsse telef oluyor, bozuluyor. O zaman alimler diyorlar, bu zarurette ne olur? Olur. Ne yapacaksın zorunda? Ölüyü aynen yakhirleyacaksın, kefenleyeceksin, denize bırakacaksın onu. Ee, bazı alimler e, neden bunu bırakacaksın zorunda dedikçe ne diyor? E, beklesek cüssesi bozulur, kokar, e, telef olur, o zaman atacaksın. Bazı ulameler, o da şafiilerden, bazı ulameler diyorlar ki. Buna ne yapacaksın? Çi tahtanın arasına koyup bağlayacaksın onu. Balıklar onu şey yapmasın, yemesler cüssesini. Belki o çi tahta onu ne götürür en kısa şeye götürür onu, sahile götürür. Müslümanlar bunu yani bunu bir de nasıl bulur, onu gömer. Bazı alimler diğer mezheplerden diyorlar ki tam tersine, ona bir ağır şey bağlayacaksın. o ağır şeyden denizin dibine insin. Hatta onu e, denizin üstünde kalmasın. Yen de sahile gitse, tahmin etsen o sahilde müşrikler var. O müşrikler alır bunu. Bunun e, yen sahil bunu çalar, e, Suç atar bunu sahile. Ondan sonra e, kefeni atılır, avratı çıkar. Onun için denizin dibine salmamız bunu daha evledir. E, <gülüyor> Allahu alem. Şimdi e, bir sahabeden e, rivayet var. Diyor ki eee Enes İbni Malik e Ebu Talha diyor ki bir sureyi okudu. Hangi sureyi? Baraa surasında. Ün furuhi hafan ve thiqala. Allah yolunda cihada çıkın. Cihada çıkarken yani yaşlı yende yani genç ne olursan ol olur, cihada çık. Deme yaşlıyım. Yaşlı da cihad olur. Diyor ki bu da hep Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bütün gazvalere çıktı. Ama ne oldu? Resulullah vefat etti. Abu Talha devam ediyor. Abu Bakır'dan çıktı. Abu Bakır vefat etti. Abu Talha devam ediyor. Hazreti Ömer'den çıktı. Hazreti Ömer e, zamanında e, denizden bir gazva çıktılar. Denizden bir gazva çıkarken orada vefat etti. Cemide. Diyor biz yakadık onu. Cemide yakadık. Bekledik yedi gün. Bekledik hatta karaya ulaştık. Hiç bedeni de değişilmedi. Elhamdülillah. Demek ki bu mübarek sahaba e, şehittir. Bedeni değişilmemiş. Şeh şehadet şert değil. E, savaşın meydanında olsun. Suda boğulan şehittir. E, kadın doğum üzerine vesaire. Ama depremde vesaire. Ama niyetleyin temiz ise inşallah şehadet derecesini alır. Evet. Bundan dolayı denize atmak hiçbir zaman insanlığa, ne insanlığa uyar ne fıtrata uyar ne de Allah'ın sünnetine yer üzerinde uyar. Bu hiçbir şekilde muteber değil, caiz değil. İlla zaruratta bu zarurette bir günde çok azdır. Çünkü gemiler ne kadar kalsa cemilerde mesela büyük cemilerde yolculukta bir hafta bir ayda denizde kalsa cemilerde mortlar var vesaire. İlleçi bir tane piknik çıkmış yalnız bir yere gitmiş öyle bir şey başına geldi. Tektir küçük tekmesi var ulaşamıyor bu hükümleri zarurette uygulabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.